Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta aslında 2 Şubat Dünya Solak Alanlar Günü'nün kutlamaları... ...daha doğrusu bugünle ilgili konuşmak istiyorduk ama yine konuşacağız. Programımıza girmeden önce son bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Artvin'de kent merkezine 16 kilometre ötede Kafkasör Yaylası, Cerattepe bölgesinde... ...maden çıkarılması için şirket yetkilileri askerlerle ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla... Bölgeye gittiler ve bütün Artvin halkı şu anda sokaklarda. Evet dün geceden itibaren gelişen bir durum bu ama biliyoruz ki uzun zamandan beri aynı bölgede yöre halkı bu işte şirketin maden çıkarmasını önlemek için e, direniş halindeydi. Gece gündüz nöbettelerdi. İşte evet. dün akşam ise e, çok daha büyük kalabalıklar e, toplanmış durumda, 3000'e yakın insanın e, işte bu polis e, güvenlik güçleri eşliğinde şirketin bölgeye girişini engellemek üzere e, direnişte. ...bulunuyorlar... Hı hı. E, ...saldırıların olduğu ifade ediliyor... ...gazdan... E, ...biber gazıyla... Işte, joklan, ...hatta e, plastik mermi... E, ...de kullanımı söz konusu... E, ...olmuş bölgede... ...buna rağmen bir geri çekiliş yok... ...çünkü... E, ...buradaki direnen insanlar... ...biliyorlar ki... ...eğer e, ormanları yok edilirse... E, ...tarım alanları yok edilirse... ...suyu yok hı hı. edilirse... Ee, yaşam olanakları ortadan kalkacak, yaşama imkanları Hı. kalmayacak. Bunun için yaşam mücadelesi veriyoruz, asla vazgeçmeyiz. Ee, diyorlar ve e, şirketin alana girmesini engel olmaya çalışıyorlar. Ee, Hatta ses şey... vermek lazım, el vermek Hı. lazım. Evet, ses vermek lazım. Altı il gel, ilden de takviye güvenlik güçleri. ...getirilmiş yani olaylar bayağı ciddileşecek gibi görünüyor. Ne zaman böyle bir şey olsa zaten devlet evet. tanklarıyla, zırhlarıyla halkın karşısında yer, yer alıyor maalesef. E, Hatch e, açılmış durumda Artvin'de e, evet. maden cinayettir diye buna e, şey yapılabilir, destek olunabilir. Mesajlarınızı bu başlık altında paylaşabilirsiniz. İstanbul'da olanlar için de bu akşam... ...19-30'da Kadıköy'de Boğa'da bir e, eylem çağrısı var. E, biz de su hakkı kampanyası olarak e, bu bölgede aslında Türkiye'nin genelinde de diye söylemek lazım... ...ama şu anda e, Artvin'i konuştuğumuz için özellikle e, Cerat Tepe'de e, maden işletilmesine çıkartılmasına Hı. karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Buradaki insanlar sadece kendi yaşam alanları için mücadele etmiyorlar, hepimizin geleceği için mücadele ediyorlar. Tekrar ses verelim, el verelim. Ee, bir alanı ee, daha şirketlere, kaybetmeyelim evet kaybetmeyelim. Evet. Şimdi de konuya geçelim. Evet. Şimdi artımda bunlar yaşanırken geçtiğimiz günlerde dediğimiz gibi 2 Şubat'ta Dünya Sulak Alanlar Günü e, gerçekleştirildi. Şimdi sulak alan deyince ne anlıyoruz ondan biraz bahsedelim. Aslında Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alanlar şöyle. Doğal ya da yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı ya da tuzu, durgun ya da akan su kütlelerine diyoruz? Bataklıklar, turbalıklar. Ve gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları olarak bunu tanımlayabiliriz sulak alanlar. Evet basit bir tanımı bu. Evet. Şimdi bu tanımdan öte hemen şey söylemek lazım bu sulak alanlar ne işe yarıyor yani evet. e, neden önemli? Neden önemli? E, bir birkaç alanda cidden e, olmaları gerekiyor e, özellikle e, sel kontrolünde işlevli. Evet. Söz evet. konusu sulak alanların e, bünyesindeki organik maddeler vasıtasıyla aynı e, bir sünger gibi e, suyu emiyorlar. E, su akışını yavaşlatıyorlar. E, bu yüzden selin kontrol altına alınmasında e, nehirler üzerinde inşa edilen set ve barajların barajlardan daha e, işlevsel bir yapıya sahipler. Bunu söylemek lazım herhalde ilk başta. Evet, aynen. Bir de tabii sulak alanlar yeraltı su deposunu da dolduruyor, depolarını da dolduruyor. Sulak alanları kuruyan, e, kuruyan e, Konya Havzası'nda yeraltı suyu, DSİ istatistiklerine göre her yıl bir metre iniyor. Bunu çok kez söyledik. Su çıkarma amaçlı mazot masrafı çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla orada... Obruklar oluşuyor. Da, evet, obruklar oluşuyor. E, göller yöresindeki İrili Ufak'ta 65 gölden 25'i kurumuş. Bu nedenle de bölgede taban suyu da çekiliyor. Bazı köylerde çok ciddi su sıkıntısı yaşanıyor. Tarımsal üretimde de dolayısıyla düşüş var. Yeraltı sularındaki bu tip aşırı boşalma zeminde çökmelere, işte omruklara, depremlere neden olabiliyor. Evet. Ayrıca sediman ve besin depolanması açısından da suak alanlar evet. işlevli. Hı hı. Aynı özelliği, hani seni engelleme gibi bir özelliğe... Burada da geçerli hı hı. E, su geçişini yavaşlattıkları için sularla taşınan besin ve sedimanların e, birikmesini sağlayan bölgeler. Bu nedenle hı hı. deltalar ve taşkın alanlar en verimli e, tarım arazileri e, olma özelliğine sahip. E, Türkiye'nin de en verimli e, tarım toprakları da aslında bu tür ee, ...şeyler sonrasında oluşuyor, örneğin Büyük Menderes, Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, Sakarya, Fırat e, gibi nehirlerin taşkın e, düzgünlüklerin e, bölgelerinde yer almasından dolayı... ...tarımsal olarak çok elverişli alanlar. Evet, sulak alanlar aynı zamanda karbon yutakları da iklim değişikliğine yol açan karbonun yüzde kırkını sulak alanlar depoluyor aslında. ...dolayısıyla kurutulmaları küresel ısınma durdurma konusundaki olumlu işlevlerin, e, olumlu özelliklerin bozulmasına neden oluyor. Bunlar bünyelerinde depoladıkları karbondioksitin de salınmasına neden oluyor... Evet, o nedenle ters etkide bulunuyorlar. Evet, yeri besleme hı. mekanizmaları dediğimiz mekanizmaların içerisinde evet. ormanlar da e, doğal yutak alanları karbon açısından evet. e, o, ama orman yangınlarının sayısı arttığında doğal olarak e, bünyelerinde yani de, barındırdıkları hı. karbon daha Dışarıya hızlı bir biçimde dışarı çıkıyor. Bu yüzden iklimden mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteniliyorsa hı hı. bu açıdan da sulak alanların korunması gerekir. Hı hı. Ee, tabii aynı zamanda iklimi yumuşatma gibi birçok önemli bir mikroklimatik etkisi var. Sulak aranlar kurutulduktan kısa bir son süre sonra bölgede genelde iklim sertleşiyor. Daha önceden görülmeyen don olayları ortaya çıkabiliyor. Örneğin kurutulan avlan gölü var. Bunu daha önceden de bahsetmiştik programımızda. Neredeyse tamamen kuruyan sustansazlı çevresinde de aynı benzeri durumlar yaşandı. Ve pek çok açıdan kayıplar oldu. Ama tarım ürünlerinde özellikle ciddi kayıplar yaşanmıştı. Evet. Son bir özellik olarak da belki şey söyleyebiliriz. Ar e su arıtımı açısından da evet. e öneminden bahsedebiliriz. E hiç elektrik harcamadan, e para <gülüyor> harcamadan <gülüyor> e doğal olarak e bir arıtma sistemi. Hatta günümüzde ucuz ve etkili olduğu için tekrar bu yöntem... Yaygınlaşır durumda evet. ee, doğal olarak bir arıtma tesisinin işlevini e, para vermeden e, yerine getiren bir hı hı. doğal harika diyebiliriz bir yandan. Evet. Şimdi e, solak alanlar kuruyor Türkiye'de onu hepimiz biliyoruz dünyada da öyle. Kuruma nedenlerine baktığımız zaman e, taşın kontrolü ve kurutma gibi iki önemli nedeni var. Aslında bunu e, bizzat bunu hı. yerine getiren kurumun. E, sitesinden aldığımızı evet. söyleyelim devlet Deseyim. su işleri Hı -hı. E, yıllık istatistik bültenlerinde su alanlarının doğrudan ve tümüyle kaybına yol açan iki tane neden saymış. Evet. Bu iki nedeni. Bir, evet. evet. Birisi taşkın kontrolü, diğeri de kurutma. Kurutma dediğimiz işte arazi kazanma amacıyla sıtmayla mücadelede falan bunun gibi amaçlarla yapılıyor bunlar. E, ...DSE 1953 yılında kurulmuştu. O yıllardan bu yana... ...önemli kuş alanlarının dışında kalan... ...375 bin hektar sulak alan... ...habitatı yani yaşam alanı... ...çeşitli kurutma ve taşın kontrolü amaçlı projeler... ...sonucunda yok olmuş durumda Türkiye'de. Hı hı. Evet, e, aynı zamanda... İkinci neden olarak ifade edilen barajları besleme alanları da sulak alanlar. Hı hı. Ee, ama bir yandan işte barajlarda biriktirilen sular şebeke hatlarına verilirken... ...şehirlere ulaştırılırken... ...kaçaklar ve buharlaşma nedeniyle... E, ...çok efektif olmuyor. E, evet. Bundan dolayı... ...bu barajları besleme açısından... sulak alanların varlıkları daha fazla... ...kullanılmaya başlanıyor. Bu da kurutucu bir etken olarak... E, evet. ...ifade ediliyor. Önemli yani tek başına değil... Ama ...bu iki neden değil sadece... ...ama Hı -hı. en önemlileri arasında... ...bu ikisi e, gösteriliyor... Evet yine tabii bir başka neden de küresel ısınma ve yağışların azalması sulak alanlarımızın kurumasında önemli nedenlerden bir tanesi. Aslında bu çok geçmişe yönelik bir neden değil ama bir miktar. Yani gelecekte daha da akut evet. hale gelecek daha da şey olacak. Demek yani, doğru. Evet önümüzdeki 30-40 yıllık yağış ve iklim verilerine baktığımız zaman e, hani çok ciddi bir sulak alanın kaybına neden olacağını bunu görüyoruz. Ee, ...aslında yağışta bir değişiklik olmamasına rağmen... ...kuruyan birçok sulak alanı zaten var... ...ama gelecekte daha da... ...işte daha da şey olacak... Evet, yani. yani ...kuruma daha da hızlanacak diyebiliriz. İklim değişikliği dediğimiz şey... ...sıcaklık oranlarının artması... ...sıcaklık değerlerinin artması... ...bu buharlaşmaya neden oluyor... Ee, ...aynı zamanda yağış miktarlarının... ...azalması da... ...bu alanların beslenmesine engel olması... ...nedeniyle... Hı -hı. Ee, ...ciddi bir biçimde sulak alanları... ...tehdit eden bir unsur olarak... ...küresel ısınma var. var. Evet. İşte bu saydığımız nedenlerle... ...ülkemizde artık... ...sulak alanlar günde maalesef... ...kutlanacak bir şey yok ama böyle... ...kara kara düşündürecek bir tablo var... E, ...koskocaman bir ülkeden bahsediyoruz. Ramsar koruma alanı kriterlerine uyan... ...136 tane sulak alan tespit edilmiş durumda. Bunlar olabilir yani Yani programın sahip. başında e, senin Hı -hı. söylediğin kriterlere... ...yani derinliği evet. 6 metreyi Hı -hı. aşmayan e, diye başlayan... ...olacak sulak alanlar var. Yani bir sürü evet. yer tespit edilmiş ama... ...bunların sadece şimdiye kadar 14 tanesi Ramsar listesine eklenmiş. Bu şu demek yani yüzde 10'u ancak... Ee, ...eklenmiş oluyor. İşte bunlar Göksu Deltası... manyas Gölü falan bir de tek tek ...şimdi bu e, sulak alanların... Hı. ...Ramsar e, Koruma Kapsamı... ...alanına eklenme tarihleri var. Evet. Onlara ee, da bir bakmak lazım. Evet. ilk e, eklenme tarihi... ...Göksu deltasıyla başlanıyor. 94 yılında... Kaç tanesi yani toplam 14'ün 1, 2, 3, 4 sayılı. 5 tanesi. Beş 94, tanesi yılında. 94 yılında. 4 ee, tanesi. 98 yılında. 3 ee, üç tanesi. 2010. 2005 yılında. 1 tanesi. 2009 yılında. En son da 2013 yılında eklenmiş. Şimdi Hı. geçtiğimiz bu seneki sulak alanlar gününde ilgili bakanlık açıklama yaptı. Çok önem verdiğimiz bir mevzusla alanların korunması diye. Ama hmm. bu e, verdikleri önemi gösteren nitelikte. İşte yani. Bir gelişme olmadığı çok açık. En son e, koruma altına alan ...alınan hı hı. E, alanın tarihi 2013 yılı. O evet. tarihten itibaren bir şey Hiçbir yapılmamış. Bir şey yapılmamış durumda, evet. Zaten baktığınız zaman da hani Türkiye'de son 40 yılda 40'a yakın sulak alan kaybedildi. Bu Marmara Denizi büyüklüğünde bir sulak alana denk bir büyüklük. Ee, Ramsan kriterlerine uymasına rağmen bu kapsama alınmayan bunca sulak alan olmasının en önemli nedeni... ...aslında devlette de bu işle uğraşacak e, yeterli kadro olmaması... ...gerekçi olarak bunu ileri sürüyorlar. Bunu söylüyorlar, evet. Delice bir şey ama... ...hakikaten de öyle bir yandan. Herkesin ve her canlının hayatını doğrudan... ...ilgilendiren bir mesele var ama bununla ilgilenecek... ...yeterli kadro yok. Türkiye hızla kuruyor ve çölleşiyor. Evet. Yani özellikle çevreyle ilgili... E, ...meselelerde... ...Türkiye'nin... ...sadece çevreyle ilgili meselelerde değil... ...ama konumuz olduğu için... E, ...bundan bahsediyoruz. E, meselelerde... E, Sözde önemler al, aldığını söyleyebiliriz. Ancak Tehditlerin çok denir. gerisinde Hı -hı. ama tehdit oluşturur nitelikte politikalar, uygulamalar da bulunduklarını hemen söylemek gerekiyor. Yani bizatı kendisi tehdit oluşturuyor Tabii. bu politikaların. Aynen. Devlet su işlerinin ekolojik dengeyi dikkate almadan uyguladığı sulama ve baraj projeleri sulak alanların kurumasının birinci nedeni olarak söylemek Hı -hı. hiç yanlış değil. Evet. Bir ara verelim müzikle ondan tamam. sonra devam ederiz. Şimdi Ahmet Ali Arslan'dan dinliyoruz. İçimde bir dağ. Uçtan uca uçarım canım istese koşarım kızıl ormanlar mı dersin eflatun'dan çöller mi kah karşısında mağdalar. Ben o açılım Küçük toprak yollar mı dersin Örtüler böcekler mi Kah karşına mor bir ay çıkar Kah kanatlı balıklar içimde bir dar taşı Evet, su hakkında sulak alanlar günüyle ilgili konuşuyoruz. 2 Şubat'taydı. Şimdi tabii böyle bir gün, böyle birkaç haftanın ardından... ...o kadar çok sulak alanlarla ilgili haberler geliyor ki hepsi de olumsuz. Şimdi onları ele alacağız ama e, genel olarak konuşuyorduk. Şimdi DSI'yi 5 yıldır, senin de söylediğin gibi Nuran ...sözde sulak alan, yani sözde önlemler alıyor sulak alanları korumak için. Aslında hiçbir şey yapıldığı yok e, ve... Ee, onu bırakın yani planlama aşamasındaki sulama ve baraj projelerinde ne bir revizyon yapılıyor. Bunun yerine daha Zaten... fazla sayıda baraj ve HES yapılması için kollar sıvanmış durumda. Ee, bir de tabii bu projelerin önünde aslında tek yasal engel olan sulak alanları koruma yönetmeliği defalarca... ...değiştirildi, zayıflatıldı... ...bir işe yaramaz hale getirildi... ...adeta son değişiklikte... ...sulak alanları tehlike altına sokuyor... ...demeyeceğiz, <gülüyor> yani... E, ...tamamıyla tehlikenin göbeğini atıyor... Evet, ...diyelim. Evet. Ee, hazırlanan kimi raporlar da... ...bu sulak alanlarının yok edilmesinin... E, ...sonuçlarını e, ele alıyor... ...ve vahim evet. tablolar ortaya çıkıyor... ...Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin... ...hazırladığı bir araştırmaya göre... Hı. ...Türkiye tatlı su varlıklarının... ...en hızlı yok olduğu... Ülke su kuşlarının durumu da aynı şekilde Türkiye'de üreyen nesli küresel ölçekte tehlike altındaki e, beş su kuşunun dördü e, hızla azalıyor. Nesli tükenen dik kuyruk adlı ördeğin Anadolu'daki üreme nüfusunun son hı hı. E, on yılda yüzde kırklan yüzde yetmiş arasında yaz ördeğinin e, yüzde doksandan çok e, azaldığı e, ifade ediliyor. Hı. ...yine geçtiğimiz günlerde Yale Üniversitesi nesli tükenen canlılar için önlem almaması nedeniyle... ...Türkiye'nin doğa koruma açısından 180 ülke arasında 177. sırada olduğunu açıkladı. Sondayız yani. Evet. evet. Şimdi sulak alanlara... Sondan üçüncü. Sondan üçüncüyüz. Bravo bize. <gülüyor> sulak alanlara bağımlı pek çok canlı var tabii hepimiz yani. Bunların hayatlarına baktığımız zaman... ...sayılarının hızla azaldığını görüyorsunuz. Pek çok türün nesli tükenli noktasına gelmiş durumda Türkiye'de. Bunların arasında turna gibi kuşlar var. İşte e, sadece Anadolu'ya özgü balıklar var. Dik kuyruk gibi nesli tehlike altında olan ördek türleri var... Bu canlılar sadece kendilerinin değil aslında Topyekün, Anadolu'daki yaşam kalitesinin bir göstergesi ve kalitenin hızla, yaşam kalitesinin hızla düştüğünü görüyoruz. Zaten son bir iki haftanın haberlerine baktığımızda da bu durumu destekleyen onlarca haber var. Evet. Şimdi onları sizlerle paylaşalım biraz. Evet yani hepsini paylaşmamız mümkün evet. olamayacak. Hı -hı. Mutlaka gözden kaçırdıklarımız da vardır ama en barizlerini hani şöyle bir bizim gözümüze çarpanları daha doğrusu aktaralım evet. ee, İstanbul'un e, suyunun bir kısmının da Melenden e, geldiğini e, biliyorsunuz şimdi evet. Melen e, çayı'nın yakınında e, bir tane atık su atık, pardon, atık katı atık, katı katı. atık e, bertaraf tesisi, tesisi e, kurulmak isteniyor kuruldu daha doğrusu Özetle şöyle tarifleyebiliriz bir tane Hı. yönetmeliğimiz var aslında su, su havzaları koruma ve kontrol yönetmeliği bu Hı. yönetmeliği deniyor ki belli mesafeler e, tanımlanıyor burada bu yönetmeliğin içerisinde o mesafeler içerisinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Evet. Burakın katı atık tesisini. Evet. <gülüyor> ee, kurulan e, atık tesisi Melen çayına 200 metre mesafede. Evet. Kısa Yani koruma... içinde demek. Bu. Evet, alanı <gülüyor> içerisinde kuramazsınız bunu. Evet. Aynen öyle. Yani 15 milyon insanın hatta 20 milyon da diyebiliriz sağlığını tehlikeye atacak şeyler var. Ee, şimdi kendi yönetmeliğine aykırı bir kararın içinde aslında İSKİ. Bunu niye yapıyorsunuz dediğimizde de İSKİ şöyle demiş. E, Melen suyu için demiş bunu. Aratılmayacak su yoktur. Evet yani su kirlenecek dediğinizde <gülüyor> yani, evet. aratılmayacak su yok diyor. Çünkü evet. arıtma maliyetini zaten bizden karşılıyor. Evet. Arıtma maliyeti arttı Ama, deyip bizden evet. karşılıyor. Aynen öyle de Nurhan yani bir yandan da bu kanunlara aykırılık teşkil eden bir laf. Aynen. Çünkü kanunlar içme suyunu aratılmış olsa dahi atıksı dökülmesini yasaklamış durumda. Bununla ilgili maddeler var. Dolayısıyla kanuna aykırı hareket ediyorlar. Ve evet. haftalardır da Düzce halkı bunun için eylem yapıyor. Evet. evet. Bir, bir yandan şey söylemek lazım. Yeniden Artvin'i e, hatırlamak lazım. Artvin'de evet. direnen insanlar sadece kendi yaşamları için direnmiyorlar. Ya da Düzce'deki insanlar sadece kendi e, doğal çevreleri için direnmiyorlar. Hepimiz adına direniyorlar derken bunu kastediyoruz. İşte Düzce'dekiler de aslında e, İstanbul'un e, suyu da temiz aksın diye e, direniyorlar. Evet. Evet. Bir başka haberde Amasra'da burada da içme suyun ortasına bir kömür hazırlama tesisi, yıkama tesisi kurulmak isteniyor. Ee, bu içme suyu havzasına baktığınız zaman aslında yüz bine yakın insanın günlük içme suyun ücretsiz olarak karşıladığı bir kaynak olarak e, görmemiz lazım. Ee, Küre Dağları Milli Parkı'nın yer aldığı ve kalesiyle de UNESCO geçici miras listesine giren Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılmak istenen kömürlü termik santral bu. Ee, ve halk da bununla karşı uzun süredir dinlen şey, direniyor. Bu proje 100 bin insanın susuz kalması anlamına gelecek. O nedenle kırk e, bin imza toplanmış. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın önünde insanlar iki yıldır bu dosyayla bekliyorlar. Ve e, bununla ilgili bir şey almak istiyorlar artık. Olumlu bir sonuç almak istiyorlar. Benzer nitelikte belki de daha vahimi mi diyelim. Hı hı. Bursa'da su havzasının içerisinde çöp e, ...depolama alanı... Evet. E, ...yapılması planlanıyor. Hı -hı. Çöp depolama alanı... ...için belirlenen yer... E, ...Bursa... E, ...ili içerisindeki... ...su havzası, su temin havzası... Hı -hı. E, ...Kayapa göleti... ...Hasan Ağa göleti Hı -hı. gibi... ...göletler var. E, i̇şte o çöp alanın yapılacak... ...olduğu yerde... Ee, bunun için de kimseye sorulmadan e, kendi başlarına belirlemişler. Ee, bu da aynı şekilde su varlığını çok ciddi bir biçimde kirlenmesi anlamına gelecek. Aynen. Yine e, İzmir'e geçecek olursak aslında zaman çok azaldı çok ve bir sürü o, olay var. Evet. Ee, İzmir'de de zaten hepimizin bildiği bu FM çukurunda yapılması plan şey daha doğrusu devam eden dört senedir faaliyetine devam eden bir altın madeni şirketi var 300.000 bin kişiye su sağlayacak çamlıca çamlı barajını bile kirleteceği ve aslında kenti susuz bırakacağı öne sürülüyor. Nitekim de oluyor bununla ilgili bir takım gelişmeler olmuştu evet acilen kamulaştırma davası açılmış Evet e, danıştay e, iptal ediyor daha doğrusu hı hı. evet danıştay iptal evet. ediyor gerekçe de diyor ki acele kamulaştırma davasında cidden acilen kamunun bir faydası olması gerekiyor oysa hı hı. E, sadece ekonomik gerekçelerle binlerce insanın yüz binlerce insanın su ihtiyacını karşıladığı bir yeri e, kullanıma açamazsınız deniliyor ee, böyle orada da ciddi bir mücadele devam ediyor Evet ee, Evet zaman azaldı bitirmek evet. zorundayız Ama Giresun'da yine Aha. su kaynağını su havzasını kirleten bir e, çöp tesisinin yine bir mühürlenmesine çöp kez rağmen Dört kez, dört kez. <gülüyor> ee, Açılması mührünün kırılması söz konusu Yine Giresun'da e, altın aramaya e, izni verilmesi yine su havzası üzerinde daha böyle bir sürü olay var o Zaman sonra biter da... olay bitmez <gülüyor> Evet e, sulak alanlarımızı Koruyoruz deniliyor <gülüyor> evet. ama bunlar Korunmadığının açık göstergeleri Aynen öyle maalesef e, Bu işler böyle Tekrar bir e, belki de şey yapabiliriz e, Artvin'de eğer destek olmak isterseniz, Cerat Tepe bölgesinde maden çıkarılması için şirket yetkililerine karşı mücadele veren halkla ilgili İstanbul'da 19.30'da Kadıköy'de Boğa'da toplanılıyor. Evet. Orada olabilirsiniz. Hı -hı. Evet, şimdilik bizden bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı